Kıymetli arkadaşlar, kamra dinleyenleri öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Göster <gülüyor> Doktor Etem Cibeoğlu hocamızla birlikte Bir Gariplerin Kitabı programında daha beraberiz. Program başlayalı 3 ay gibi bir zaman oldu. Elhamdülillah uzun soluklu bir program olacağı benziyor inşallah. Kıymetli hocamız bize Allah dostlarının hayatlarından bahsediyor. Özellikle Esat Herbili Hazretleri'nin Hayatı ve Menakıbından bahsediyoruz programda. Kıymetli Hocam, Bir önceki programımızda Bu Esat Herbili Hazretleri'nin Geçtirdiği veya etkilediği şahsiyetlerden Bahsederken Sami Efendi'den Ali Efendi'den Bediüzzaman Hazretleri'nden bahsetmiştik. Bu hafta Evet e, Arzu ederseniz bu Çarşambalı Ali Haydar Efendi var. Evet, evet. Önemli bir zat. Ondan kısaca bahsedebilir misiniz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çarşambalı Ali Haydar Efendi. Kendisi Gürcü'dür, Batumludur. Daha doğrusu kendi bilgilerime konuşuyorum. Batum'un Ahıska kazasında 1870 senesinde doğmuştur. Babası Şerif Efendidir. İlk tahsilini Çarşambalı Ali Haydar Efendi kendi memleketinde tamamlamış. Oradan Erzurum'a geçmiş, Bakırcı Medresesi'ne devam etmiş. Oradan daha yüksek tahsil için paytahta İstanbul'a giderek Fatih Camii'ndeki derslere devam etmiştir. Fatih de tahsilini tamamlayarak Beyazıt dersi amlarından Çarşambalı Hoca Ahmet Hamdi Efendi'den 1901 yılında icazet almıştır. Fatih Camii'nde derslere devam ederken aynı zamanda kadı yetiştiren medreseyi Kudata giderek oradan da diploma almıştır. Uzun yıllar Kendisi Fatih Camisi'nin içinde talebi okutmuş, kitap okutmuş, kana keserler okutmuştur. 1919 yılında Bandırma'da metfun şeyhi Mevlana Ali Rıza El Bezzaz'ın yerine geçmiştir. Fakir Kuzat'ın mezarını gördük, orada hazır bulunduk. Bandırma'lı Sami Feli Hazretlerinin yetiştirdiği muhterem zatlardan Ali Efendi onun yanı başına defnedilmiştir. Evet, Bandırma'da. Evet. Kendisi Şeyhi Mevlana Bandırmalı, Mevlana Ali bezazın Bezzaz'ın yerine geçmiş ama bir süre kelamıdır yanında kalmıştır. Şu sözleri Esat Efendi'ye olan yakın ülfetinin ifadesidir. Hayatta iki kişiye gönlümü açtım ve onlardan hiç incinmedim. Çünkü biri Esad Efendi, diğeri Alvarlı Mehmet Efe. Bu şudur, samimiyetle siz gönlünüzü açtığınız insanlar, kim olursa olsun, zamanla bir şekilde o gönlünüzü açmanızı yanlış anlayıp bunu aleyhinize döndürebiliyorlar. Ve bunu herkes yaşar, fakir ben de yaşadığım için iyi bilirim. Hep yakın dostlarımdan, sevenlerim tarafından defalarca incitildim. Hala da devam ediyorum. İnsanın kimseye güveni kalmadı bu devirde. Ama görüyoruz ki çarşambalı Alahider Efendi iki kişiye içimi açtım hiç incinmedim diyor. Birisi Esad Erbil'i Hazretleri öbürü Alvarlı Mehmet Efendi Hazretleri. Bu tabii önemli bir şey bu gerçekten. Tabii bu Ali Haydar Efendi'nin bu sözü daha sonra Sami Efendi Hazretleri için de söylediği rivayet ediliyor. Yani Sami Efendi'ye de gönlümü açtım, e, kesinlikle incinmedim diye. Sami Efendi Hazretleri ile bir, bir yakınlıkları var. Yani cenaze namazının da Sami Efendi Hazretleri'nin e, kıldırdığını biliyoruz. Hocam, bu Alvar Lefe Hazretleri e, Şavşambalı Ali Haydar Efendi ile alakalı başka söyleyeceğiniz ee, şeyler var mı? Efendim 1 Ağustos 1960 tarihinde Ali Haydar Efendi Dünyasını değiştirmiş Fatih Çarşamba'da Yattığı yerden Kur'an'dan ayetler okumuş, Etrafındakilere Nasihatlerde bulunmuş ahireti İrtial etmiştir Cenazesi 3 kere yıkanmıştır Önce müderris ve Beşiktaş mühtüsü Fuat Efendi Daha sonradan Sami Efendimiz'e Nisap etmiştir bu zat. Çünkü vasiyeti oydu Ali Haydar Efendi'nin Ondan sonra Eminönü mühtüsü Ali Yekta Efendi yıkamıştır Daha sonra İsmaila Cami İmam Hatibi Mahmud Efendi tarafından Yıkanmıştır Cenaze namazını Vasiyeti üzerine Sami Efendi kıldırmıştır işte Alvarın Mehmet Efendi de Muhammed Lütuf Efendi de şair bir insandı. Pek çok büyük satiştirdi. Erzurum'da bir şeydi, irfan kaynağıydı. Yani bir Erzurum'un ışığıydı. Yani hem müderrisdi tabii hem de yetkin bir nakşibendi şeyhiydi. Sami Efendi Hazretleri'ni çok severdi. İstanbul'a gelir, Sami Efendi'de misafir kalırdı. Sami Efendimiz Erzurum'a gittiğinde o evinde misafir kalırdı. Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi bu büyük zatlar vefat ettikten sonra o ayarda insan artık yetişemiyor. Yani o büyüklükte insanlar bulmak çok zor gerçekten. Yeri doldurulamıyor bu zatlar. Bir evet. kuyruklu gibi kayıp gidiyor. Gördün gördün göremedin bitti. Sami Efendi de böyle zaman Hazretleri de böyle Kavak imam Efendi, Cide müftüsü Hüseyin Efendi, Mehmet Ali Efendi ve daha pek çok insanı Esad Hazretleri gerçekten yetiştirmiş ve bir irfan ocağı halinde bütün bir Anadolu'ya, bütün bir dünyaya hediye etmiştir. Allah hepsine rahmet eylesin. Tabii o zamanlarda bu evet. hocam Allah dostları evet. bu tür şahsiyetlerin evet. daha fazla yetiştiğini görüyoruz hocam. Yani Alvarlı Mehmet Efendi Hazretlerinin işte e, divanı var, meşhur. Evet. E, çok güzel şiirleri, sonra eserleri var. Yani bu tür böyle hissiyatlı ve kamil zatlar, kamil insanlar Osmanlı döneminde sanki daha fazla yetişiyoruz hocam. Yani bu, bu zamanda e, daha fazla yetişiyor. E, evet. Yani, bana göre faiz. Birinci birinci sebebi faiz. İkinci sebebi de helal kazanç yolları azaldı. Ya birinci sebebi faiz Ondan sonra Günah işleme vasıtaları çoğaldı Gözle kulakla elle işlenen günahlar attı ama Başı faiz çekiyor O Rufai tarikatından Senamerli Ahmet Baba Hazretleri Mübarek bir zat Hacı Ahmet Efendi Hacı Ahmet Baba Mahallesi diye mahalle var Rüzum'da Ve camisi var bu zatın Senamerli o Senamir köyünden bir rufayı şehidi peygamberimizin nesilinden bizzat böyle bürhan yaparmış. Böyle çok ilginç bürhanları var. Kafa kesme bürhanından bahsediliyor mesela. Kestiği kafa, zikirden sonra yerine oturtulmuş. Böyle onun oğlu mevlüt Baba hazretlerinden biz böyle duyduk. Hı. Bu bürhanı Osmanlı Bankası Osmanlı döneminde Mithat Paşa kurul, tarafından kurulup faaliyete geçince faizli sistem bu faiz şayet bize bulaşır o faizden vücudumuz gıda alırsa bu kestiğimiz kafalar yerine oturtamayız demiş ve kezik baş bürhanı kesmiş bırakmıştır tesir ettiği yerlere bakın. İlk defa maneviyat vuruyor. İşte Mevlid Baba Hazretleri bunu anlatırken babası işte Sena Merli Ahmet Hacı Ahmet Baba Hazretlerinin e, uyguladığı bir birhanı haram lokma endişesinden dolayı terk ettiğini mesela bunu duyuyoruz. O, bu şekilde oradaki e, Erzurum'un yaşları da bu olayı anlatırlar. Kesmiştir, bırakmıştır ondan sonra yani, yani son... işte bu bu devirin en büyük belası Yahudilerin dünyada sömürü düzenlerini devam etmek üzere kurdukları faizli sistemdir ve Amerika'da son faizden kaynaklanan bir buhran oldu biliyorsunuz bundan 5-6 sene önce 3 tane büyük Amerikan şirketi battı, üçü de Yahudiydi kendi sistemlerinden kendileri battı, bak görüyorsunuz döndü dolaştı kendilerini vurdu yine aynı sistem bugün Amerika'yı ve Avrupa'yı batırıyor Bundan sonra Fransızların yaptığı gibi sıfır faize çalışıyor Fransız bankaları sıfır faiz faiz yok o banka geliştirmeye çalışıyorlar ekonomi daha sağlam oluyor şu bu devirde adam yetişmeyisinin nedeni helal lokma az olması helal lokma vesileleri birinci önce faiz geliyor ve diğerlerini sayabilirsiniz artık yani farklıksızca faiz, para kazanına vesaire etmek. gibi Allah'a savaş açmak gibidir diyor. Değil mi hocam? Limen yani. haraballâhe ve rasûlehe. ayet olsun. kerimede bu şekilde faizle e, kazanıp faizden yemek, faiz muamelesi yapmak, Allah'a savaş yapmak, Allah'a savaşmak demektir. Yani zaten siz hangi günahı işlerseniz işleyin, işlediğiniz günahların tamamı Allah'la savaşmak anlamına geliyor. Mesela dedikodu en büyük günahlardan. Ve lâ yâghtab ba'dukum ba'da. اَيُّ حِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَهْمِ Hucra suresi ayet 13-14 En büyük günah bu. Yani şu anda üçüncü bir şahsın dedikodusu mu yaptık? Yapar yapmaz bir günah açıyorsunuz. Yani Allah'a savaş açıyorsunuz. Günah işlemek demek demek Allah'a savaş açmak demektir. Bunun düşünce olarak zihnimizde oluşturduğu helozonlar. Anlam onlara. İnsan bunların altında ezilir. Eğer anlayabilirse. Anlayamadığımız için günah işliyoruz. Anlayabilseydik günah işleyemezdik. Çok önemli. İşlenen her günahta örtülü bir şirk vardır. Yanında Allah yok. Onun için işliyorsun. Olsaydı işleyemezdin. Konuşurken de diyorsun ki Allah var. Ev var ama sen bir günah işliyorsun. Bir yanlış yere bakıyorsun. Bir göz zinası yapıyorsun. O göz zinasını işlerken ben varsam yapamıyorsun. Yanına ayrılıyor, göz zinasına devam ediyorsun. Ben ayrılınca senin yanında Allah yok mu? Var, var diyorsun sen. Ama ona rağmen bakıyorsan, benim yanımdayken bakamıyorsun, yanında Allah var bakıyorsun. Demek ki Allah'tan daha kıymetliyim ben. Bana saygın var, günahı hemen terk ediyorsun benim yanımda. Allah'ınla baş başa kalınca, Allah'ın bir değeri yok, rahatlıkla o günahı işliyorsun. Buna örtülü ateizm, yani aktüel ateizm deniliyor. Devirde, günah anlatırken, günahın bu açılımını çok net bir şekilde nazara vermek lazım. Ben bu günahı işliyorum. Ama bu günahın ifade ettiği mana bu. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, ne olacak, nasıl olacak? Yani bu günahı işliyorum, Allah yok yani utanam, utanmam gereken bir varlık yok o zaman işleyeyim manasına geliyor günah işlemek dedikodu yapıyorsun yap çünkü Allah yok olsaydı dedikodu dedikodu yapamazdın sen biraz kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor hepimiz bu yönden şapkayı önümüze koymamız ve düşünmemiz lazım bu zor bir konu tevhid öyle bir kolay bir şey değil hadis-i şerifte la ilahe illallah la ilahe illallah bu çok zor bir sözdür diyor. Çok zor. Zorluğunu bilmiyorsunuz manasına gelmek üzere. Biz la ilahe illallah iş bitti bitmiyor ki. Dilin dedi, aklın dedi mi? Kalbin dedi mi? Elin, gözün, dudakların, kulağın, vücut organların dedi mi? Demedi. Demek de zor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu devirde gerçekten adam yetişmesi konusu adam yetiştirmek iyi hoş güzel ama nitelikli adam yetiştirmek maneviyat açısından özellikle haram dokma olması münasebetiyle nitelikli insan manevi olarak yetişemiyor böyle vahidçiyim özellikle faiz tabi faiz ve günahların artması eskiden olduğu kadar tabi böyle büyük zatların olmamasına sebep oluyor hocam Hocam, şimdi Esat Erbili Hazretlerinin tabi bu tarihçe hayatını verdiğimiz pek çok şahsiyet oldu geçen programlarımızda da Esat Herbili Hazretlerinin etkilediği şahsiyetlerden bahsettik. Şimdi bu eserlerinden yani aslında daha da fazla şahsiyet var yani Esat Herbili Hazretlerinin etkilediği fakat bunların hepsini burada tek tek tabi ele almamız mümkün değil. Bu hayatıyla alakalı tabi bazı bahsederken bu eserlerini de vermek uygun olur kanaatindeyiz. Evet. Bu Esad Erbil'i Hazretleri'nin eserlerinden bahsedebilir misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Efendim Esad Erbil'i Hazretleri pek çok eser vermiştir. Yani velut bir yazardır. O devrin gazetelerinde de epi bir yazılar makaleleri var. Aslında onların da bir değerlerini toplanıp Yayınlanmasında ben fayda mülaazede ediyorum. Pek çok, pek çoğu hocam bu mektubata alınmış diye biliyoruz mektubatta. Evet. E, zikrediliyor. Evet. O bazı işte tasavvuf mecmuasında yayınlanan bazı yazıları evet. özellikle bu mektubatta alınmış diye biliyoruz yani. Evet. Efendim, en önemli eserlerine yani önemli eserlerinden bir tanesi hadis kitabı bin hadis Kenzül İrfan. İrfan hazinesi, bu eser Arapçası var, Türkçe'si var, tercümesi var. İstanbul'da 1899 ve 1909 tarihlerinde Mahmut Bey matbaasında iki defa basılmıştır. Bu orijinal baskısından bir tanesi kütüphanemizde mevcut elhamdülillah. Bu Kenzül İrfan hadis kitabı 138 ayrı konuyu ele alıyor. 138 BAP diyoruz eski dilde. Kanzül İrfan ne demek hocam? İrfan hazinesi yani bilgi hazinesi. Bilgi hazinesi. Bilgi hazinesi. Yani. Allah'tan başlıyor. Peygamberimizden, Hazreti Hasan Hüseyin'den ve ila nihaya ahlak hadislerine varana kadar böyle yukarıdan aşağı inen bir piramit hiyerarşisi halinde mana kutsallığını ifade eden bir hiyerarşiyle Cumhurbaşkanı'ndan başbakan'a başbakanına, bakana, bakandan genel müdürlere gibi aşağı doğru inen ve çok güzel bir ahlak hadisleri toplama olarak dikkat çekiyor. Bunu ben şöyle yapardım. Eskiden öğrencilerime Ramazan'ın birinde Kenzül İrfan adlı hadis kitabını alırdım. Her gün Kenzül İrfan'dan hadis okur, şerh ederdik. Tabi ders 2 saat, 3 saat sürerdi. Ramazanın sonuncu günü binbir hadisin hepsi biterdi. Ramazan aylarında Kenzül İrfan hadisi hatmi yapardım. Eskiden. Şimdi de vakit olsa da yapalım diyorum ama böyle umre yapadan gidiyoruz Ramazan'da. Yani umre gitmesem de Ankara'da sabit kalsam, dinleyicilerim böyle sabit talebelerim olsa, yine o kış aylarına gelen Ramazanlarda oluyordu, gençlik yıllarında. Her sene hemen hemen yaklaşık e, böyle bir Kenzül İrfan hadisini hatim yapardım. Esadirbi Hazretlerinin. Çok güzel hadisler var. Metinleri kısa, uzun değil. Gönle hoş geliyor. E, ve ahlakla ilgili çok güzel hadisleri derlemiş, toparlamış. Gümüşhane Hazretlerinin, ile hadisinin biraz andırıyor gibi bir görüntüsü var aslında. Bir, çok etkilenen bir hadis kitabı bu. Belki, çok Radyoda gibi. da öyle bir devam edebilir hocam o İrfan'dan dersler diye belki ilerki yıllarda. Belki olabilir. Ona bir Mektubat'ından dersler, İsat. irfandan dersler. Nasıl şerif, i Şerif evet. dersleri yapılıyor tabii. Buhari dersleri yapılıyor. E Mimslim dersleri yapılıyor. Böyle dersler falan hafızın divanı okunuyor vesaire. Ankara'da şimdi Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dervişlerine okuyup şerh ettiği Fahrettin Iraki'nin Lemat adlı meşhur farça şiir kitabı var. Allah aşkına anlatıyor. Mevlana'nın çağdaşı Konya'da da yaşamış bir süre. Bir vefatı da Mevlana'nın vefatından iki sene önce olmuştur Fahrettin Iraki Hazretleri'nin. Onu şerh etmeye çalışıyoruz. Ağır bir kitap savufun üst dilini kullanmış anlıyorsunuz muhataplarını muhatabınız olan kişiler anlayacakları tarzı anlatıyorsunuz Sami Efendi Vakfı'nın bir evi var Hacı Bayram'da pazar günleri sabah namazından sonra orada o kitabı okutuyorum şu anda yani Fahrettin Raki'nin Lemat adlı eseri konusu sadece Allah'ı sevmek başka Hı. bir şey değil Allah'ı seviyorsanız her şey biter dercik de budur Dervişik demek Allah'ı sevmek sanatı demektir. Bir kimse şayet Allah aşkını olgunlaştırırsa bütün noksanlıkları gider tamam olur. Cümle noksan tamam olur. Sevgi gelince, aşk gelince cümle noksan tamam olur. Ve Hacı Beyreğim sadece onu okutmuş. Sürekli Allah'ı sevmek, Allah'ı sevmek, Allah'ı sevmek. Ölümümüz, dirmemiz, çocukluğumuz, ihtiyarlığımız, gençliğimiz, yaşlığımız hepsi, hepsi ama. Hepsi Allah'ı sevmekle aydınlanmalıdır. Her çağ. Dünyanın çağları da, bizim hayatımızın çağları da. Bu işte kendisi ilfanı ben biraz bu bağlamda, bu kontekst içerisinde, bu merkezde görmeye çalışıyorum. Okumak lazım. Kendi ruh dünyasına göre, siz işine ve ilahi, Rabbani ilhama göre bu kitabı oluşturmuş. Konularını ona göre seçmiş. o Ehl i Beysi sevgisiyle ilgili ilk hadisler var. O hadislerden çok etkilendim ben. Evet hocam. Bu hadisler genellikle sözlü ve fiili amellerin fazileti, övülen ve yerilen huylar, Allah sevgisi, Allah korkusu, dünya ve dünya malının kötülüğü, büyük günahlar, helal ve haram olan şeyler, peygamberimize selatü selam getirme, kabir ziyareti vesaire gibi çeşitli dini ve ahlaki konuları ele alıyor. Gençlere de ısrarla tavsiye ediyorum Kenzül İrfan hadisinin, hadis kitabının okunmasını. Mesela Esad-ı bu eserini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinin ve sünnetinin dinimizdeki önemini belirtmek üzere ve halkı sünnet aleyhinde oluşacak olan yanlış anlamalardan vazge vazgeçirerek ilim ve irfan kaynağı halinde yayınlamasından ortaya çıkmıştır. Bu mübarek sözlere itaat etmek ve bu peygamberin sözlerinden istifadeye davet etmek bu niyetle kitabı ele almış ve bu niyetle yazmış. Yani sünneti Nebeviyenin yaygınlaşması Yaşanması gayesine Matuf olarak eser kaleme alınmıştır Bu da çok önemli bir konu Çünkü pozitivizm Cereyanı Osmanlı döneminde Yayıldığı zaman akılcı din Anlayışı e, Her tarafı kaplamıştı Bir karanlık gibi Pozitivist Oğuz Kont'un akılcılığı Halbuki İslam dini orta yoldur Yani akılla kalbi birleştiren bir yoldur Ne Yahudiler gayril mavdu bi aleyhim gazaba uğrayan Yahudiler gibi akılcı olacağız ne de sırf kalbe dayanıp sapıtan Hristiyanlar gibi olacağız hem akıl hem de kalbin aynı anda çalıştığı ve birleştiği yerde ümmetten ve satan yeşil renkli bir ümmetiz biz biri akıl mavisi öbürü aşk kırmızısı ikisinin tam birleştiği yerde kozmik renk, yeşil renk ve ahfa zikrinin rengi de yeşil olması, peygamberimizin ayak izinin, kademinin yeşil olmasıyla bir bağlantı ortaya yolu göstermektedir. Yani biz denge ümmetiyiz. Bu şekilde kalple aklı birleşmemiz lazım. İşte Esad Erbil Hazretleri pozitivizmin cereyanına karşı Ümmet-i Muhammed'i korumak üzere peygamber sevgisi uyansın diye ben bu kitabı yazdım. Ön sözünde aynen böyle ifade ediyor. Ve Eser-i yazmış olduğu Ken Zülifan Hadis kitabının üç tane başında takriz sonunda, kitabın sonunda üç tane övgüyle dolu takrizler var. Yani bunlardan bir tane Serasker Giritli Muhtar Efendi 48 Mısralık Türkçe şiir halinde bir takriz yazmış. Muhtar Efendi orada hem müellife hem de eserle ilgili Hüsnü kabullerini dile getirmiş ve e, Tahsin etmiş Kitabı beğendiğini Ve mutlaka okunması gerektiğini söylemiştir Yine ikinci takrizle ve marif encümeninden Dönemin büyük alimlerinden Elhaç Cafer efendi Bir sayfalık Arapça nesir Ve bir sayfa da Arapça şiir olmak üzere iki sayfalık Takriz almıştır Üçüncü takrizi Marifi umumiye memurlarından Azmizar'da Cemil Bey'in bir sayfalık Arapça takrizidir. Yani kıymetli bir eser gerçekten okunması lazım. Hocam ön sözünde bu eserin kalem alınışı ile alakalı Resatardi Hazretleri tabii çok uzun bir ön söz. Fakat şu cümle çok böyle. Evet. Güzel yani etkileyici. Şöyle diyor Resatardi Hazretleri: "Şu bedai hani alemde cevheri insaniyeti şaşağıdan eyleyen ne kadar ahlak hamide." Yani şu dünyada insan cevherinden ortaya çıkan ne kadar ahlak hamide varsa, güzel, güzel ahlak abi. varsa ve efsafu cemile varsa diyor yani güzel vasıflar varsa hepsinin ummanı irfan olan Peygamber Efendimiz, peygamberimiz İshak Efendimizdendir diyor. Ve eseri kaleme almasındaki sebebi de yani kendisi de irfan hadisleri toplayıp tercüme etmesinin sebebinin de bu olduğunu ve batıdan işte doğuya etkilerin arttığını Peygamber Efendimiz'in ahlakını sonra onun hadislerini anlatmanın ehemmiyetini ifade etmek için böyle bir eser kalem aldığını söylüyor. Kıymetli Al-Kam malumunuz Esad Halibli Hazretlerinin merakımından ve bazı tavsiyelerinden, güzel sözlerinden bahsediyoruz. Kıymetli hocam bu Esad Halibli Hazretlerinin menakıpta da zikredilen işte üveysiler Allah tarafından manaya ererler. Bununla alakalı bir menakıptan bahsediliyor. Esad Arabi Hazretleri'nin menkıbesinden bahsediliyor. Bundan bahsedebilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselam Alâ Resulina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi İsmail Esad Arabi Hazretleri kuddisesi ruh üveysilerin mürşitleri hayatta olmaz. Birinci cümlesi bu. Yani ölüden irşat alırlar. Hayatta olan birisinden irşat olmazlar üveysiler. Yani üveysilik ne, ne demek hocam? Yani? Ya Vesel Karani'nin evet. peygamberimizi görmeden inanması, sevmesi üzerinden oluşan, oluşan... bir savvufi terim. terim. Yani manen, manevi yetişme, maddi olarak karşı karşıya değil de manevi olarak. Manevi, irşat. Efendim, bu Muhittin Şekur, profesör Amerikalı geliyor, İstanbul'da ders veriyor. Su üzerine yazı yazmak, gölgeler koridoru. Böyle güzel kitaplar var. Gençlere de tavsiye edebiliriz. Şey, Üst, Şeyh Nazım Kıbrıs'ı etkilenmiş herhalde değil mi? Muhittin Şekur. İşte yani ya. Şeyh Nun diyor. Şeyh Nun. Yani Nazım Kıbrıs demiyor da Şeyh Nun diyor. lefkede de yaparken Nazım Kıbrıs'ı hazretlerine rağmen diye sordum. Evet Muhittin Şekur diye bizzat var. Hep Şeyh Nun, Şeyh Nun, diye sizden bahsediyor. En yakın talebelerinizden bir tanesi galiba o dedim. Kendisine sordum. Dedi ki Sayın Hocam dedi. Biz mutin Şekur Beyle dünyada maddi gözle ve maddi olarak bir araya gelip görüşmedik ben kendisini tanımıyorum dedi nasıl oldu dedik işte etkinin manevi yoldan olduğunu söyledi ruhaniyetinden istifade etmiş galiba ona işaret etti yani hayatta olup da görmeyip de ruhaniyetinden istifade peygamberimiz hayatta veysel karani hayatta ama işte görememiştir evet. biliyorsunuz yani kapıdan dönmüştür. Evet hocam. İşte üyesilik biraz vulgar, basit, halk anlatımıyla nasıl anlayabilirim diye birileri soru sorarsa cevabını ancak bu şekilde vermeyi ben basitçe uygun görüyorum. Yani üyesilik evet. e, şeyhini görmeden yetişmek anlamına geliyor kısaca. Evet. Hayatta da olabilir, hayatta olmayabilir. Ama genelde hayatta olmayan, Büyük zatların yetiştirdiği kişiler Abdul işte Abdülhalik Koçdevani'den istifade ettim ben diyor Şah-ı Hazretleri Görmemiştir, istifade etmiştir Diyor ki Esad-ı Elbihazetleri Üveysilerin şeyhleri hayatta olmaz Manen bu şekilde yaşayan bir şeyh Olmaksızın Yaşayan bir şeyh olmaksın, manevi olarak yetişen üvesiler, henüz tam manasıyla hak etmeden, böyle toz toprak içerisinde, hayatın akışı içerisinde, bir yerlerde yerde bir kıymetli mücevher bulmuşlardır. Bu şekildeki manevi kabiliyetler, yaşayan bir maneviyat üstadının rehberliğinde, yeni baştan ciddi bir çalışma, yani seyri sülük ile elde edilemezse pek bir değeri yok. Çünkü bu kabiliyetler insanı iyiye olduğu kadar kötüye de sevk edebilir diyor. Ve bizim bu Kelami Dergahı'na pek çok mürit, derviş gelir diyor. Onların pek çoğu bana geldiklerinde bu tip bir Mevlana'dan etkilenmiştir diyor. İmam-ı Rabbani'den etkilenmiştir diyor. Böyle Abdülkadir Geylani'den, etkilenmiş, Seyyid Ahmet Rufa'yı etkilenmiş ve bir yere de gelmiş, bana geliyorlar ders almaya. Yani manevi yetenekleri var. Ama bir seviyeye de gelmişler. Bunlar böyle üvesiliğin dar bir yolunda kendilerini epey bir miktar terakki ettiriyorlar, geliştiriyorlar. Öyle zannediyorlar. Geliştik zannediyorlar onların manevi gelişimlerini sağlıklı kanallara yönlen, yönlendirebilmeleri için, önce bu manevi güçlerini kaybettirecek zikirler verilir. Daha önceden, işte ben şu yetenekle geldim, efendim bana geliyor, o yeteni sıfırlıyoruz, sıfırladıktan sonra eski evi yıkıp, yerine yeni bir apartman düküyoruz biz. Onu eski manevi gücünü, kaybettirecek bir takım zikir uygulamaları ve murakabeler veriyorum ancak bunlardan pek azı bizim yanımızda kalıp seri süreğe devam ediyor pek çoğu ben oldum deyip elde etmiş olduğu manevi derecelerle yetinip ömür boyu onunla yaşıyorlar. mesela bununla ilgili Musa Efendimiz Hazretleri'nden daha doğrusu Musa Efendimiz Hazretleri ile ilgili bir hatıra bir muhterem kardeşten dinlemiştik Entelektüel bir arkadaşımız, böyle maneviyatta üveysi yetişmiş, Doktor Münir Derman tarafından yetiştirilmiş, manevi olarak bir yere gelmiş, gelmiş ama. O yetiştirdiği zaten takıldım ben biraz diyor, istifade ettim diyor. Ve onun tiryakisi oldum, onun peşinden koşmaya başladım, güzel haller yaşıyordum diyor. Bir gün rüyada Musa Topbaş Efendi Hazretleri evladım dedi elimden tuttu. Böyle bir bina gibi bir şey diyor. Birinci kat'a girdik diyor. Birinci kat beni gezdiri diyor rüyada. Çok güzel şeyler var diyor. Hayran kaldım diyor. Bana dedi ki işe peşine takıldığınız zat maneviyatta birinci makamda. Makamı var ama birinci makamda. Sen bununla gezer tozarsan, bu makamda kalırsın, yukarıdaki makamlar sana lazım. Burayı terk etmen gerekiyor. Yukarı çıkıyoruz evladım dedi. Aldı, apartmanın yukarı katlarına beni götürdü. Rüyadan uyandım. Artık o karşı olan, yani eski sıcaklığım kalmadı. Ve kendi iç halimde, şeyhimin bana vermiş olduğu görevleri yaparak, onun olgunluğuyla kendimi realize, etmeye, kendi benliğimi gerçekleştirmeye başladım. Ondan sonra belli bir seviyeye geldim ve murakabeyi, muhabbete ulaştım diyor. Ona takılı kalsam diyor kalp dersinde kalacaktım diyor. Ama o da bir makam. Evet. Ama en aşağı bir makam. Apartmanın 8. 10. katları var. Bir de gökdelence. Gökdelen ise 999 basamaklı bir merterin dediği gibi değil mi? Öyle bir apartman bu. Evet. Ve sonu da yok aslında olgunluğun. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne bir gün soru sordum diyor. Eşref-ü oğlu Kayınpederi tabi. Eşref-ü mu? Hacı Bayram Camisi'nin ilke mağmı ve Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin damadı olarak Bayram seyir hüsnü çıkarmış. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne sordum diyor. Ulaşacağımız manevi olgunluk bu mudur? Yani seyir bittikten sonra. Hacı Bayram Veli Hazretleri bana dedi ki, evladım, bir Allah evliyası, bir Allah'ın evliyası Allah bin yıl ömür verse Bin sene sülükle uğraşsa Bin sene riyazetle uğraşsa Bir tane peygamberin topuğuna bile varamaz dedi evet. Olgunluğun sonu yok çünkü Negatifliğin sonu var Eksi 273'te bitiyor Kozmik eksi İnsan ne kadar eksi olursa olsun Sonuna kadar eksi olamıyor Olmuyor. Ama artının sonu yok. İşte Allah'ın, Allah, Allah ismine bir şık, ismi Errahman olmasından kaynaklanıyor bu. Eksinin sonu var. Artının sonu yok. Kainatta artı derece, işte 3 milyon derece olarak tespit edilmiş. Ama bilim adamlar daha fazlası da var diyorlar. Ama eksi 270'den aşağı derece yok. Bilim bunu da tespit etmiş. Eksinin sonu var. Artının sonu yok. İşte bu şekilde üveysi olarak gelenler, o yönlerini ben kesiyorum, o eski hallerini yıkıyorum, o arsaya yeni bir bina döküyorum. Tabii bazıları bunu hazmedemiyor, ben elde ettiğim hal güzelliği falan diyor, birinci katta kalıyor, yukarı katları ihmal etmiyor ve beni terk ediyor. Ama devam edenler terakki ediyor, manen uygunlaşıyor Esed-i Bir üyesiler hakkında konuşurken bu yönde yapmış olduğu açıklama bana göre çok orijinaldir. Yani hayatta olan tilki ölü aslandan iyidir diye tasavvuf terimleri sözlüğünde benim bir bölüm var. Evet. Yani hayatta olan tilki ölü aslandan iyidir. Yani Esiyat Abdülkadir Geylani en büyük evliya. Kendisinden sonra gelen evliyalar arasında en büyük evliya o. Ondan istifade etmişsin. Ama da basit bir, böyle derecesi fazla yüksek olmayan bir şeyhden ders alıyorsun. Abdülkadir Geylani'nin ruhaniyetine mi devam edeceksin? O arslan mı? Yoksa derecesi böyle ondan daha aşağı olan bir mürşid-i kamile mi? Cevap, hayatta olan mürşid-i kamile devam edeceksin. Hayatta olan tilki, ölü bir arslandan iyidir. Tesavvufi atasözleri, o bizim tısavv sözünde yer alıyor. Terim, i̇şte yani. üyesiyle anlatırken bu ateş yüzünü de biraz anlamaya çalışmak, ona göre hayatımızdaki o mübarek şeyh efendilerin, müşridi kamillerimizin kıymetini bilip onların bastığı yerlere basarak yolda gitmemiz ve yol almamız gerekiyor. Hani nereye bastı? Biz de oraya ayağımızı basacağız. Niye? Çünkü onlar da peygamberimizin ayağını bastığı yere basıyorlar. Peygamberimiz de ayağını Kur'an-ı Kerim'e göre basmış. Allah'a göre basmış. Dolayısıyla siz Mürşid-i bastığı yere basarak yol alırsanız Peygamberimizin de basmış olduğu izlere basmış olursunuz. O izler Allah'ın ayak izleridir denilebilir. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu özellikle demiyor hocam Rabıtanın da evet. bu hayatta olan şeyhe yapılması evet. tavsiye ediliyor. Evet. Vefa, vefa, vefat edene değil de yani bu yaşayan kişiden feyiz almak, onun eğitiminden geçmek daha makbul bir şey herhalde yani evet. bundan dolayı en makbulü, En, en makbulu. doğrusu bu bu veysilik de tabi insanı belli bir yere getiriyor ve yetiştiriyor. Hı. ancak tabi yani bu yaşayan hayatta olan bir şeyhden feyiz almak onun eğitiminden geçmek rahliyet edilisinde bulunmak daha böyle makbul Kıymetli Hocam, bu Esat Erbili Hazretleri'ne yapılan bir rabıtadan bahsediyorsunuz eserinizde. Radyoda, dinleyicilerimizde de bu konuyla alakalı bu menkıbeden bahsedebilir misiniz? Evet. Efendim, Osmanlı döneminde başbakanlık yapan Mahmut Muhtar Katırcıoğlu Paşa, onun baldızı var. Kocası Paris Büyükelçiliği yapmış. Ve Berlin büyük elçiliği yapmış, sosyete hayatı yaşamış. Türkiye gelince, işte kız kardeşi Esad Erbil Hazretlerine bağlı. Diyor ki benim şeyhim var diyor. Esad Erbil Hazretleri, seni bir tanıştırayım diyor. Olur diye tanışalım diyor. Esad Erbil Hazretleriyle tanışıyorlar ve bir olay yaşanıyor ve ondan sonra ders alıyor ve çok kuvvetli bir derviş oluyor bu galiba Nimet Sultan olacak ismi tam şu anda aklıma gelmiyor özür dilerim Beyce, Beyce Sultan mıydı? kardeşi Nimet, Nimet Sultan bu Birinci Dünya Savaşı yılları 1914 1918 arası işte İstanbul yıkık işte Balkan Harpleri var Çanakkale Savaşları var Libya'da yapılan savaşlar var Akabe Savaşları var yani Osmanlı her tarafa savaş halinde pek çok insan var ve paraya muhtaç aileler var. Bunun için elit kesim teşkilatlanıyor ve para topluyorlar kendi aralarında. O fakir aileleri tekkeler üzerinden, her mahallede bir tekke varmış eskiden, onların üzerinden fakir ailede ulaştırıyorlar. İşte bu faaliyetlerinden birini, bir Hazretlerinin bu bayan müridi, kocası Paris ve Berlin Büyükelçiliği yapmış, Mahmut Muhtar Katırcıoğlu Paşa'nın baldızı. Böyle küçük köy denen İstanbul'da, eskiden yeşillik, boş, şimdi apartmanlar yapılmış tabii, büyük bir semt, yerleşme muhidi şu anda İstanbul'da. Orada bir paşanın evine gidiyorlar. Arabaya bindik, bana dedi ki, Gideceğimiz bayan Para yardımı isteyeceğimiz paşanın hamı Cimri Ben esa Erevli hazretlerine Rabıta yapayım Ondan böyle manevi temas kurayım Ve duasıyla Bize yardım etsin diye Ona yöneleyim Sen de arabayı sür dedi Olur dedim Ben arabayı sürdüm O da derin bir şekilde Koltukta Kendinden geçerek Şeyhine rabıta yaptı Manen Efendim dua ediniz Gittiğimiz kapı cimri bir kapı Çok para versin de Yetim ailelere O şehitlerin yavrularına Dul kalan kadınlarına yardım edelim Efendim dua ediniz Kalben mesaj yolluyor Tabi para psikoloji bilimi Bu tür mesajlarının mesajların iletilebileceğini Ve bu gibi iletilerin de Alınabileceğini uzun uzun anlatıyor o konulara belki ileriki derslerimizde bir ara gireriz. Ama şimdi gerek yok. Ama var. Bilim bunu ispatlamış. Uzaktan telepati yoluyla ile iletişim var. Rabıta demek bir nevi de bu manaya da gelir. Birçok manası olduğu gibi. Bir manası da budur. Durumunu iletmek. Bilebilir mi? Allah dilerse Şeyh Efendi bilebilir. Dilemezse bilemez. Yani telekinezi telepat, Telekinezi tele, falan te, deniliyor te, telepati, telepati deniliyor parapsikoloji, parapsikoloji, Bu gibi isimlerle, isimlerle Batı'da da araştırılıyor değil mi? Yarım saat ben arabayı kullandım Kız kardeşimde yarım saat Kendinden geçer bir vaziyette Şeyhinden dua yoluyla yardım istedi Buna himmet adı verilir Himmet diledi Dua yoluyla yardım etmek var Günahsız ağızdan dua isteğiniz diye hadis var O hadise dayanarak Tısavufta bu uygulama vardır Yoksa şeyhlerin bir şey yapacağı yok Şeyhler de senin benim gibi bir insan. Onlar da aciz varlık. Onların da elinden bir şey geldiği yok. Dua eder, Allah kabul eder. Dua eder, bilir yani Evet yani. Biz bize göre iyi insanlar diyoruz. Onun için istiyoruz. düşünden besliyoruz. Dua eder, Allah isterse kabul eder. istemezse kabul etmez. Mesela. Rabıta yaptık kız kardeşim. Ve küçük köyde o konağa vardık diyor. Oturduk. Güzel. Güzel çok güzel, efendime söyleyeyim, bize pasta, çörek, çay ikram ediyor O ikramları yaptıktan sonra, kız kardeşim dedi ki, biz üst düzey yöneticiler, işte aristokrat kesim, elit tabaka dolaşıyoruz, para topluyoruz, cephelerde şehit düşen şehitlerimizin, yetim kalan yavrularına, ...dul kalan ailelerine yardım topluyoruz, onlara yiyecek satın alıyoruz, onlara erzak satın alıyoruz, giyecek satın alıyoruz, veriyoruz. Onun için sizden yardım istemeye geldik, acaba bize yardım eder misiniz diye söyledi diyor. Bunun üzerine o evin sahibi bayan, sahibesi olan bayan, ben uzun yıllar biriktirdiğim bir torba altınım var dedi... Bunu götürün harcayın dedi. Biz 10-15 altın verirse kar diyorduk. Bize 5-6 kilo ağırlığında büyük bir torba altın getirdi koydu diyor. Sevindik diyor. Bana döndü. Yaptığımız Rabıtan'ın faydasını gördük. Esad-ı Hazretleri bize himmet etti. Dua etti. Elhamdülillah kapı açıldı. Umadık kapıdan ne kadar yardım geldi bak. Diye çok sevindik diyor. Tabi onu ilgili yerlere verdik. Onları da fakirlere dağıttılar diyor. O haftanın sonunda Esad Eribli Hazretlerini ziyarete gittik. Ve yanımda işte kocam vardı, eşim vardı, ben ve kız kardeşim bu şekilde birkaç gün sonra Esad Eribli Hazretlerini tekkesinde ziyaret ettik. Bizi kapıda karşıladı, gülümsedi. Hoş geldiniz evlatlarım dedi. Biz de Oturmadan da ayaktayız. Eline açmıştı böyle evlatlarım hoş geldiniz dedi. Yavrum dedi siz dedi kız kardeşime döndü. Geçen cumartesi günü benden çok güzel istifade ettiniz. Manevi olarak sizin tarafından çekildiğimi hissettim. Ve himmetimi, dualarımı size yardım edebilmek için kullandım. Sizin için elim açtım Allah'a dua ettim. Allah duamı kabul etti. İnşallah vardınız kapıdan epey bir para topladınız mı? diye ablama soru sordu. diyor. Daha biz bir şey demeden onun yaşadığımız olayı bize doğrudan doğruya anlatması karşısında şaşırdı kaldık. Mesaj hem iletildi hem de alındı. Duasıyla himmet eder veliler. Yardım eder, himmet eder veliler. Bismillah. Onun için Günahsız ağızlar bulup onlardan dua isteyin. Hadi şerif bu. Ya Resulullah, hepimiz günahkarız ama? Hayır diyor. Biz birbirimize karşı hüsnü zan besliyoruz. Yani kardeşlerimiz günahsız gibi inanıyoruz. Günahkar aslında diyor. Ama bizim inancımıza, hüsnü zanımıza göre günahsız, bizim hüsnü zanımıza göre günahsız olduğuna göre o günahsız ağızdan dua isteyin. O da dua eder. Buna himmet denilir. Yoksa şey Efendi, Efendim söyleyeyim bir, büyücü değil, bir sihirbaz değil, bir okusokucu değil, yoktan yaratan haşa bir Allah da değil. O da aciz bir insan. Elini kaldırır, dua eder, Allah kabul eder. Kabul de etmeyebilir. Ederse, işin oldu demektir. Kabul etmezse, etmiyor de bilir. Allah mecbur değil. Çünkü Peygamberimizin yaptığı duayı, Allahu Teala, inne kelat ehtiymen ahpabte Allah ehtiymen yeshayetir. Mesutuna göre, ey Muhammed, sen istediğini hidayete erdiremesin ben erdiririm diyor. Ya yani, Rabbi imana gelsin. Ebu Talip diye ağlıyor peygamberimiz. Allah kabul etmiyor peygamberimizi. Hazreti İbrahim'e Lut aleyhisselamın kavmi helak olacak, kurtulsun biraz daha mühlet ver ya Rabbi diyor. Ve la tuqad zelemu, ey İbrahim zalim bir kavim konusunda benim karşıma çıkma diyor. Olay bundan ibaret. Bunu büyütüyorlar, büyütüyorlar, tasavvuf aleyhtarı bir söylem olarak karşımıza çıkartıyorlar. Maalesef tasavvuf bu arada yanlış anlaşılıyor. Bizim nasıl anlatacağız onu da ben bilemiyorum. İleyhi adı kelimet tayyibü vel ameli salihü yarfemhu Hocam evet. ayeti kerimede evet. yani bu ameli salih böyle güzel sözü ee, ikimize <gülüyor> salih ise yaptığı duayı Allah'a yükselir. ameli salih diyorsa yükselmez inma yeteqabbalu minel muttaqin <gülüyor> muttakilerden daha çok kabul eder ayetleri bu konuşmamızın delilleri ama artık evet, konuşmamız bu, bittiği tabii, için tabii. E, burada evet e, kesiyoruz hocam süremizin de sonuna geldik e, tabii konu daha geniş detaylı ama kıymetli arkadaşlar dinleyenleri hocamıza teşekkür ediyoruz güzel bir menkıbeyle Esad-ı Hazretlerinin hayatında yaşamış olduğu güzel bir menkıbeyle programımızı nihayetlendiriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.